Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Sabır Ey Aziz sabırlı olan sabırla sıfatlanmış kişi çok talihlidir. Hakk Teala'nın katında derecesi yüksektir. Sabırlı olan sevgili bir kuldur. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi 153. ayeti i Kerime'de Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Sabır denen güzel huy kişiyi hayvanlıktan insanlığa yükseltir. Maksadı için sabreden ona kavuşur. Fakirliğe sabreden zenginliğe, düşmana sabreden zafere, ayrılığa sabreden de vuslata erer. Sabır, sevincin anahtarıdır denmiştir. Sabrın bir çeşidi yok. Onun da türleri ve mertebeleri vardır. Hak Teâlâ, her birinin mertebesine göre sevap verir. Bunlardan her birini anlatacağım. İnşallah sen de sabredenlerden olur, kitabın müellifine de dua edersin. Sabrın birincisi, şiddet ve musibete sabır, İkincisi, ibadet ve taatin zahmetine sabır. Üçüncüsü, günah işlememek için sabırdır. Ey Aziz! Sabrın birinci kısmında geçen musibet nedir? Onu söyleyeyim. Musibet, nefse ağır ve zor gelen, nefsi inciten şeydir. Musibet de derece derecedir. Mesela, birinin yakını, davarı ve cariyesinin ölmesi, veya yakınlarından birinin hastalanması musibettir. İnsanın dünyalığının zarar görmesi, korktuğu şeyin başına gelmesi, zalim ve şerli kimselerin kötülüğüne uğraması, kıtlığın çıkması, hepsi musibettir. Sana ait olan kaşığın ve kalemin kırılması, ayağına taş düşüp diken batması, atının ayağının sürçmesi, Çanağının ve çömleğinin kırılması da musibettir. Bu ve buna benzer musibetlere uğrayan müminler, sabredip sızlanmadan metanet gösterseler, Hak Teala her bir musibet için cennette kişiye 300 derece verir. Her derecenin aralığı yerle gök arası kadardır. Sabreden kimi kullara da hesapsız ecir, mükafat vardır. Hak hala, Kur'ân-ı Kerim'de, Bakara Sûresi, 155 ve 156. ayeti i kerimelerde, musibetlere sabredenlere vereceği sevabı şöyle açıklıyor. ''Andolsun ki, sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet gelince... ''Biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz.'' derler. Anlaşılıyor ki, musibet kişi için imtihan ve tecrübedir. Ayette ''Biz sizi sınarız.'' denmektedir. Dolayısıyla sınanmaya geçmek için düşman korkusuna veya başka bir musibete sabretmek gerekiyor. Allah'ın katındaki mükafatına düşünerek sabredilmelidir. Veya sabırsız davrananların Hak Teala'nın katında göreceği ceza, horluk ve zilleti düşünerek kişi sabırlı olsa da olmasa da Hak Teala dilediğini yapar. Olacak olan olur. Bu durumda sabredip sabırlılardan olmak daha güzel ve makbuldür. Allah ona rahmet eylesin. Abdullah bin Mibarek şöyle der. Musibet birdir. Sabretmeyince ikileşir. Biri büyük, diğeri küçük musibet. Büyük musibet, sabretmeyerek, sabredenlere verilecek sevabı kaybetmektir. Küçük olan musibetse, maruz kalınan şeyin kendisidir. Allah'ın rızasına talip olanlar, rahatlık ve zorlukta, Nefse zor gelen durumlarda Sabredip sızlanmamaya bakmalıdır Nefsinin hoşuna giden durumlarda Rahatlıktaysa şükretmelidir Zira rahatlık da nimettir Vaktinde nimete şükreden Zorluğa da sabreder Böyleleri hem sabreden Hem şükreden kul olurlar Nitekim Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Varlıkta ve yoklukta Allah'a hamdeden kimseler cennete davet edilirler buyurur. Her belaya sabretmek muhabbetullah'ın varlığına işarettir. Zira kişi muhabbet duyduğu zattan gelene sabretmektedir. Hak da ala dostlarına bela taşlarını atar. Dostları da canı gönülden bu taşlara başlarını uzatır. Nitekim Nebiler Sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hak Teâlâ kulunu sevince ona belalar gönderir. Bela gönderdiği vakitte belalara sabretme kuvveti verir. Azizim, öyle aşıklar var ki başlarına bela ve zorluk gelmiş veya hoşluk ve sevinç hiç fark etmez. Aşıklar, rahatlıkla zorluğu bir tutar. Bu rahattır, bu da zorluktur demezler. Her ne gelmişse, onu haktan gelmiş kabul ederler. Hak Teâlâ, halkın, zahmet, sitem, töhmet ve zorluğunu, aşıklara havale eder. Bunun karşılığında da, onlara hesapsız ecirler verir. Cenabı Hakk'ın, dünyanın bela ve zorluğunu, Dostlarına havale ettiğine dair birçok hadis ve delil vardır. Birkaçını beyan edeyim. Talip olanlar öğrensin. Belalara sabredip hakkın katındaki derecesini yükseltsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bela ve musibet önce peygamberlere sonra evliyaya sonra da benzerlerine havale olunur. Hadis-i şeriften belanın Allah'ı sevenlere havale olunduğunu öğreniyoruz. Allah Celle Celaluhu önce sevdiklerine bela veriyormuş. O halde sabır böyle bir dostluğun ispatı anlamına geliyor. Levh-i Mahfuz'da Hak Teala şöyle yazmıştır. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Muhammed benim Habibim ve Resulümdür. Her kim kazama teslim olur, belalarıma sabreder ve nimetlerime şükrederse, ben onu, sıddıklarla beraber yazar, haşrederim. Her kim, belalarıma sabretmez, nimetlerime şükretmez, kazama razı olmazsa, varsın, kendine başka ilah istesin. Aziz kardeşim, bu sözlerde sabırsız olanlar için korku vardır. Hak Teala, sabırsız olanlar beni kendilerine Allah olarak kabul etmiyorlar demek istiyor. Onu kendine Allah bilmeyen putperest veya kafir olabilir. İyi okuduysan bu işte, sabırsız olanların kafir olabileceklerine dair bir dokundurma, gönderme var. Sabırsızlık ne zor meseledir. Keşşaf isimli kitabın müellifi şöyle der. Sıddıktan murad, nebi ve ashabın büyükleridir. Hak yolunda sabretmek, nefsle mücadele içinde olmaktır. Riyazet ve perhiz yapmak. Gerçi bu, aşıkların, herkesin bildiği hususiyetleridir. Zenginlerin fakirle oturup kalkması, ihtiyaçlarına gidermesi, nefse çile çektirmek, gazap geldiğinde sabretmek, büyük meziyetlerdendir. Ey aziz! Allah yolunda sabreden erkek ve kadınlardan, sana misaller getireceğim. Allah'ın, sabreden kullarına, nasıl yardım ettiğini, onları, nasıl korkudan emin kıldığını gör, anla. Sonra da, Haktan ne gelirse ona sabretmeyi öğren. Saliha bir kadının hikayesi Allah kendisinden razı olsun. Saliha bir hanım varmış. Yemek pişirmek için tandırı yaktığı bir gün, tandır yanıp kızıncaya kadar öğle namazı vakti girer. Bu hanımın süt emen bir çocuğu da varmış. Çocuğunu bir kenara oturtur, Kendisi de abdest alıp namaza durur. Namazdayken çocuğu sürünerek tandırın kenarına varır. Kadın bunu göz ucuyla görür. Çocuğunun tandıra düşebileceğini aldırmadan namazına devam eder. Namaza devam ederken çıkan gürültüden çocuğun tandıra düştüğünü anlar. Yine de sabredip namazını bozmaz. Devam edip tamamlar. Namazı bitirip, tandırın başına geldiğinde, çocuğunun, tandıra düştüğünü, ateşin içinde oynadığını, kılına dahi zarar gelmediğini görür. Onu bu halde görünce ağlamaya başlar. Ey Kadir! Hakim, ezeli ve ebedi Allah'ım! Ne kadar yaratılmış varsa, hepsinin sahibisin. Hallerinden haberdarsın. Kullarına, Annelerinden ve babalarından daha şefkatlisin. Dilersen ateşi gülüstana çevirirsin. Sabursun, sabredeni seversin. Bunlara deyip çocuğunu ateşin içinden alır, onu bağrına basar. Sonra çocuğu eski yerine oturtarak şükür secdesine kapanır. Hak Teâlâ kadının sabır ve tevekkülünün bereketiyle bir Daha Çocuğu Ateşte Yakmaz Ey Aziz Sen De Allah'ın Kazasına Sabre ile, Takdirine Razı Ol Nimet Ve Rızasına Kavuş Çünkü Sabır insanı mesud Eder Büyük Bir Sermayedir Yukarıda Anlatılan Çocuk Ateşte Yansaydı Kadın Şöyle Derdi Şüphesiz Biz Allah'a Aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Ey kardeşim! Ne zaman bir müminin kız veya erkek çocuğu ölse, Hak Teala bu ölen çocuğun ruhunu taşıyan meleklere şöyle buyurur. Mümin kulumun gönlünün meyvesini aldınız mı? Ya Rabbi! Buyurduğun gibi aldık. Kulum bunu nasıl karşıladı? Ne dedi? Sana şükretti, hamd etti. Elhamdülillah, Rabbim kendi yarattı, kendi aldı dedi. O halde, bu kuluma, cennette bir ev yapın. İsmi de, hamd evi olsun. Melekler, çocuğunun vefatı üzerine, sabredip şükreden, Allah'a hamd eden mümin için, bir saray yapar. Büyüklüğü, dünyayla kıyaslanmaz. Bu nimet, çocuğunun ölümüne sabreden müminler içindir.